Şeytana Açık Mektup Ey şeytan! Sana bu mektubumu kabirden yazıyorum ve kendime ilk defa bu kadar kızıyorum. Nasıl oldu da beni kendine inandırdın, benim gibi çok zeki bir insanı kandırdın? Bir zamanlar önüme ne servetler sermiştin, sana ölüm yok diye güvenceler vermiştin. Hani sonsuza kadar sürecekti saltanat, hani bana her zaman olacaktın kol kanat. Ey şeytan, o yıllarda ne çok severdim seni, sırtımı hep sıvazlar, hep şımartırdın beni. İki duble atınca hayale daldırırdın, ahlaki yasakları ortadan kaldırırdın Akşamları çalarken hüzzam faslı derinden bana hep gülümserdin şarap kadehlerinden Bazen şuh bir kadının bedenine girerdin en gözde en pahalı parfümleri sürerdin O cömert yerdanına mücevherler takardın Sonra bir çift göz olur, ihtirasla bakardın. Gönül antenlerimiz mesajları alırdı, Bundan sonrası artık içgüdüye kalırdı. Namustan dem vuranı dosyalarda fişlerdin, İrtica kompleksini beyinlere işlerdin. Hep gırgırı alırdık cehennemde yanmayı, Hoşgörü denizinde boğardık, utanmayı düşünen bir insanı görünce irkilirdik beyinleri sadece bir sakatat bilirdik ne güzeldi o günler ne bulursak yiyorduk hayvanlar gibi mutlu yaşayıp gidiyorduk biliyorum şu anda halime gülüyorsun artık beni hiçbir şey kurtarmaz biliyorsun Biraz sonra gelecek sorgu için melekler yanımda ne bir kuruş ne bir senet ne çekler. Kendi derdine düşmüş mezarlık sakinleri. Baktım karma karışık meşrepleri, dinleri. Kimisinin totemi sallanıyor boynunda, kimisinin dövmesi kalçasında, koynunda buraya gelir gelmez etrafımı sardılar, bilir misin ey şeytan, hepsi seni sordular, kimi genç, kimi yaşlı, kimi miskin bir dede, hepsi de benim gibi olmuşlar şeytan zede, kimisini kumarla düşürmüşsün ağına, incirleri dikmişsin kırk yıllık ocağına, kimi senin yüzünden aldatmış kocasını, Süslemişsin gözünde o kayak hocasını Kimisine en sinsi tuzakları kurmuşsun Esrarla, eroinle, kokainle vurmuşsun Kimisinin girmişsin vesveseyle kanına O da gidip kastetmiş karısının canına Kimisini makamla rütbeyle kandırmışsın bir ilah olduğuna onu inandırmışsın. Kimi hukuk cambazı sola kaymış kantarı, Hala beyin sanıyor başındaki mantarı. Kur'an diye bir kitap duymuştum yaşıyorken, Ciddiye almamıştım peşinden koşuyorken, Meğerse o kitapta adın çok geçiyormuş, İnsana hüsran diye, Şeytan and içiyormuş Eğer bir fırsat daha verseydi Allah bana Hep seni anlatırdım 6 milyar insana Gerçi bütün insanlar seni ismen tanıyor Ama gaflete bak ki cismini yok sanıyor Ey şeytan vakit geldi ben artık gitmeliyim Sana yenik düşmüşüm İtiraf etmeliyim Hiç korkma Bu insanlar böyle gafil oldukça Sana hep tapacaklar Cüzdanları Doldukça